Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Güney Avustralya'daki yok oluş isyanı aktivistleri Glenelg sahilinde kafalarını kuma gömerek eylem yaptı. Takım elbise ve evrak çantalarıyla kumda açtıkları çukurlara kafalarını yerleştiren eylemciler, hükümetlerinin iklim krizine karşı tavrının kafasını kuma gömen deve kuşuna benzediğini söyledi. Avustralya hükümetinden iklim krizine olan sorumluluğunu kabul ederek etkilerini azaltmak için Somut adımlar atmasını talep eden yok oluş isyancıları hükümete bugün kafasını kumdan çıkarmasını söylemek için geldik dedi. Grup tarafından yapılan açıklamada şu ifade kullanıldı. Avustralya'da şu anda iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklığın ve kuraklıkların artmasıyla yüzü aşkın orman yangını gerçekleşiyor. Hükümet ise halkını, toprağını ve vahşi yaşamını korumak için anlamlı bir eylemde bulunmayı reddediyor. Türkiye'nin de durumu pek farklı değil esasında. Amerikalı Joel Lawrence Walraven avlama lisansı için 140 bin dolar ödeyerek Pakistan'ın kuzeyindeki Chitral kentinde burma boyunlu nuzlu keçi avladı. Yaklaşık 1 metre 22 santim uzunluğunda boynuzu bulunan keçiyi avlayan 82 yaşındaki Walraven ülkede bir yıl içinde keçi avlayan 5. Amerikalı oldu. Pakistan son bir yılda verdiği lisanslardan 555 bin dolar kazandı. Şubat ayında bir başka Amerikalı Brian Kintzel Harlan av izni için 110 bin dolar ödemiş ve 1 metre 4 santim uzunluğunda boynuzu bulunan bir burma boynuzlu keçi avlamıştı. Amerikalılar Pakistan'a ayrıca mavi koyun ve alp dağ keçisi avlamak için de geliyor. Pakistan'ın milli sembollerinden olan burma boynuzlu keçi avı için ülkede sadece 12 izin belgesi düzenleniyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği verilerine göre dünya genelinde burma boynuzlu keçi sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa İklimi Eylem Ağı, iklim krizinin bugün geldiği seviyesi karşısında iklim dostu ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin adil olması gerektiğini örneklerle açıklayan bir rapor yayınladı. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırmak için karbonsuzlaşmaya geçişin daha da hızlanması gerekiyor. Madrid'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Tarakler Konferansı'nı takiben yayınlanan bilgilendirme raporuna göre enerji sektöründe süre düşük karbonlu patikaya geçiş hem ekonomik hem sosyal anlamda adil ve makul olmalı. Rapor insanları ve doğayı göz ardı etmeden değişime uyum gösterme şansı tanıyan bir dönüşümü karbonsuzlaşma sürecinin olmazsa olmazı olarak tanımlıyor. Ukrayna, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde tercihlerin daha ucuz olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi, fosil yakıt kaynaklı kirleticilere daha sıkı limit değerler konulması, küresel iklim politikaları nedeniyle santrallerin kapatılması Veya yatırımcı şirketlerin iflasları yüzünden gerçekleşen geçişler sosyoekonomik sorunlara da yol açabiliyor. Raporda sunulan bu ülkelerden örnekler piyanssız biçimde ve adil dönüşüm esasları olmadan gerçekleşen sektörel değişimlerin yüksek karbonlu sektörlerde istihdam edilen işçileri ve ailelerini yaşanmaz bir geleceğe terk ettiğine işaret ediyor. Öte yandan geçişi adil kılmaya yönelik katılımcı süreçler yüksek emisyonlu ekonomilerin yarattığı hava su ve toprak kirliliği, Ekosistem tahribatı, yıkıcı sağlık etkileri ve yerinden edilme gibi adaletsizliklerin önüne geçmeyi de vaat ediyor. Can Europe yani Climate Action Network, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Gündüz Yeli raporla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki bilimin ortaya koyduğu üzere iklim krizinin insanlık için geri dönülmez bir aşamaya gelmesini engellemek, hali hazırda bir dereceye ulaşmış küresel sıcaklık artışlarını, bir buçuk derecenin altında durdurmak anlamına geliyor. Bu da karbonsuzlaşmanın hızlanması, fosil yakıtların çıkarılması ve yakılmasının durdurulması, enerji verimliğinin önlemleriyle enerji talebinin azaltılması. Bu zorunlu geçiş, başta mevcut sektörlerde istihdam edilen işçiler olmak üzere, yöre halklarını da zor durumda bırakmayacak şekilde gerçekleşebilir. Düşük karbonlu ekonomiye adil dönüşüm gerçekçi zamanda ve yerelden aktif katılım süreçleri içeren planlamalarla, Bölgelerin fosil dışı sektörlerdeki potansiyellerinden yararlanarak iklim değişikliğine dirençli kalması sağlanabilir. Karar vericilerin ve yerel yönetimlerin raporda derlediğimiz adil dönüşüm örneklerinden faydalanabileceğine inanıyoruz," dedi Avrupa İklim Eylem Ağından Elif Gündüzeli. Bilim insanları rutin ve küresel bir araştırma yaparken bir uyduda patlayan bir petrol kuyusundan sızan metan gazını İlk kez ölçtü. Uydu görüntülerinin iklim krizine karşı mücadelede önemli bir araç olarak kullanılabileceğini gösteriyor bu. Petrol ve doğalgaz kazaları sonucunda ciddi miktarda gezegenin ısınmasına neden olan karbondioksitten sonra ikinci gaz olan metan gazı salınıyor. Uyduların bu gibi kazaları tespit edebilmesi için oldukça dikkatli olması gerekiyor. Ancak özel bir şirketin metan gazı sızıntısını rutin devriyesi esnasında saptaması sızıntı tespitlerinde bir dönüm noktası. Araştırmanın ortak yazarı Steven Hamburg, sonuçların uyduların emisyonların nerede olursa olsun tespit edilmesinde ve ölçülmesinde yardımcı olabilecek bir fırsat olduğunu söyledi. Bilim insanları, çevre grupları ve bazı politikacılar uyduların sadece petrol ve doğal gaz kazalarındaki metan emisyonlarının tespit edilmesinde değil, Kuzey Dakota gibi sondaj sahalarındaki günlük operasyonlarda yaşanan sızıntıların tespit edilmesinde de kullanılacağını umuyor.